Merhaba Gitar Eski hoş geldiniz ben Gonca bu hafta benimle berabersiniz Gitar Eski de size şöyle bir miktar sağlam blues çalayım dedim yeniler var içerisinde çok eski olmayan parçalar zaten hepsi ee, güzelce bir liste çıkardım blues sevenler için Şimdi ilk grubumuz gayet eğlenceli bir blues rock grubu ee, Supersonic Blues Machine ee, ve yanlarında da bu parçada Walter Trout var meş meşhur ee, Çok eğlenceli dedim kendileri işi yaparken eğleniyorlar O nedenle ee, parçaları da öyle genellikle kanlı canlı oluyor 90'larda New York'a yerleşen İtalyan kökenli bir e, yapımcı e, Fabrizio Grossi tarafından kurulmuş e, İtalyanların bluza merakı da varmış demek ki Kuruluşu da enteresan aslında e, böyle bir Birkaç kişi e, daha başka birkaç kişiyle beraber e, Goodfellas diye bir grupla turneye çıkıyorlar. Ama e, böyle grup sadece bu turne için oluşturulmuş gibi ekler var falan. E, i̇şte bu birkaç kişi diyor ki bu iş bitince devam etsek falan diye düşünüyorlar. E, bunlardan birisi de Grossi. O sırada ona bir reklam müziği yapma işi geliyor ve Zizi tapın Billy Gibbons'ıyla e, parçanın üstünde biraz çalışıyorlar. Sonra bu reklam müziği kullanılmıyor ama Gibbons onlara diyor ki... E, ...arkadaşlar siz bir 8-10 parça daha yapıp da e, giglere başlasanıza diyor. Bu iş iyi gidiyor diyor. İstediğiniz zaman programa el verdiğinde gelir ben de çalarım diyor. Bayağı destekliyor. Onlar da oturup başka parçalar yazıyorlar ve grup böylece başlıyor. Supersonic Blues Machine olarak... Ee, o reklam için yazılan parça Running Whiskey galiba gitariste ben onu çaldım ilk singleları oluyor 2016'da çıkardıkları West of Flushing South of Frisco albümünde yer alıyor ilk albümlerinde e, o albümde onları yalnız bırakmayan dostları var. Walter Trout var, Warren Haynes var, Eric Gales var, Robin Ford var falan. E, 2017'de çıkardıkları şimdi dinleyeceğimiz albümde de California Soul albümünde de e, bu büyük isimlerden bazıları var. E, Billy Gibbons tabii e, konserlerinde de e, onlarla beraber çalıyor falan. Supersonic Blues Machine şimdi bir Avrupa turnesine çıkmak üzere. Dinleyeceğimiz parçada birkaç yıl önce galiba 2013'teydi 2013'ten böyle iki yıl falan sürdü büyük bir sağlık problemi yaşayan o badireyi Hayranlarının ve müzisyenlerinin maddi desteğiyle atlatan Walter Trout da var söylediğim gibi 80'lerin aranan bir session blues gitaristi Bir ara Ken Heath'le John Mayall'la falan da konserlerde onların arkasında da çalıyor Ama bu arada tabii ağır bir alkol ve uyuşturucu kullanımı var Feci bir noktadan kendisini Santana'nın döndürdüğünü söyler e, bu hastalığı da zaten bu işlerin sonucu uzun yılların hasarı 2013'te az kaldı kaybediyorduk onu. Şimdi Walter Trout'la beraber Supersonic Blues Meşiğinden pek hoş bir e, parça dinleyeceğiz. California Soul albümünden What's Wrong. <gülüyor> of love about how far is the truth and all of those things you always knew but if you ever stop and think that I might not just be a tool in what what's wrong all you what's wrong is my blues it's my blues it's my blues what is wrong what's wrong it's my blues oh yeah yeah i said what's wrong It's wrong. What's Wrong'du dinlediğimiz parça. Super Sonic Blues Machine'in 2019 California Soul albümündendi. Blues'da devam ediyoruz haliyle ve her zaman söylerim bildiğim en üretken sanatçıdır kendisi. 2000'den bu yana Joe Bonamassa var sırada. Ee, şöyle diskografisi 13-14-13. 13 stüdyo albümü. 15'ten fazla canlı performanslarından derlediği albüm. Ondan sonra birkaç tane başka sanatçılarla yaptığı albüm. Herhalde 2-3 tane olması lazım. Sayısını bilemeyeceğim kadar single, DVD'ler, müzik videoları, başka sanatçılarla konserler falan. Muazzam çalışkan bir adam. Redemption diye bir albüm çıkarmıştı. Son stüdyo albümü. 2018'de çaldık birkaç şey. Diğerlerine kıyasla... Averaj bir albüm. Bu da şu manaya geliyor. Çok iyi blues var demek oluyor. Diğer albümlerine göre. Çünkü muazzam başka albümleri var. Yani hakikaten tarihi geçecek. Biz birkaç kişi çok severiz de. Onun için böyle övüyorum kendisini. Chicago Elektriği'nden hiç vazgeçmeden bir horn session eklemiş. Üflemeliler var. Delta Dobro diye bir şey, grup var. Bilmiyorum gerçi kendi fikrimi yoksa... Çok dahi bir adam olan prodüktörü Kevin Shirley'nin fikrimi. Çünkü Kevin Shirley ona her zaman muazzam projelerle geliyor. Bethart'ından Black Country, Communion'una kadar. Ee, ama bu şeyler, flemeliler müthiş bir zenginlik katmış albüme. Ee, Joe Bonamassa 2018'de bunu çıkardı. Sonra bir işte tabii hiçbir zaman konserleri bitmiyor ama ne yapıyor falan diye araştırdım. Ee, çok yakın zamanda bir, bir albümde yer almış Double Trouble'ın klavyecisi e, Reese Venance'ın ilk solo albümünde e, bir yıldızlar geçidi var zaten albümde. E, ona destek vermek için tabii hani mali durumuna ve sağlığına vesaire çünkü Reese Venance'da e, baya herhalde e, yaşlı. Ona destek vermek için yaptıkları bu albüm e, çok da güzel olmuş kesinlikle dinlemeye değer. Şimdi biz bu 2018'deki Güzel albüm Redemption'a geri dönüyoruz Oradan albümün son parçası Love is a Gamble Lavisa Gamble, Joe Bonomasa'nın son çıkardığı albümü Redemption'dandı. 94.9 Açık Radyo'dasınız Gitaresk'te Ben Gonca. Sırada yükselmekte olan bir sanatçı var. Bir lap steel gitar uzmanı Roosevelt Collier. O kadar iyi ki kendisine doktor diyorlar ee, geçen yılda ilk e, albümünü solo albümünü çıkardı başka sanatçıların arkasında çok çalıştı kendisi Tedeski Eski Trax'da çalıştı Body Guy'la e, Robert Randolph'la Los Lobos'la falan bile çalıştı bazı popçularla da çalıştı ama kendi albümü Exit 16 çıktı geçen sene ve Ground Up müzikten çıktı. Ee, böyle bir miktar blues, gospel, rock falan hepsi karışık. Kendi e, sözleriyle Dirty Funk, Swampy Grime demiş. Baya hakaret sayılabilir her neyse. Ee, şeyin e, hoş tarafı e, Ground Up e, benim çok sevdiğim e, bir grup olan Snarky Puppy'nin kurucusu. Michael League'in şirketi kurduğu bir müzik şirketi böyle enteresan adamları e, bulup öne çıkartmayı beceriyor ve seviyor. E, Michael League'in keşfi yani Roosevelt Collier bir anlamda ve Michael League herkesi stüdyoya tıkmış. Üç günde albümü kaydetmişler, parçaları yapmışlar, albümü kaydetmişler. Kendisi de bas çalmış bazı yerlerde e, ve olay... Gerçekleşmiş ee, şu aralarda da Roosevelt Koliye, muhtelif e, konserler, canlı performanslar falan milleti dans ettirmekle meşgul. Exit 16 2018'de çıktı demiştim. Oradan e, gitar eskle ilk defa dinleyeceğiz Roosevelt Koliyeyi. Sun Up, Sun Down. Sun Up, Sandown'u dinledik, Roosevelt Collier yeni keşiflerimizden bizim de gitar eski olarak. E, bu sefer böyle yeni falan değil, bayağı e, sağlam, epey de çaldığımız e, bir başka grup var. North Mississippi All Stars ve yanlarında da bir başka abide, de Mavis Staples var, e, Staples Sisters'ın. E, muhtelif defalar anlattım bu defa pas geçiyorum hikayesini vermeyeyim. E, North Mississippi Allstars 2017'deki Prayer for Peace'ten sonraki albümlerini Ekim ayında çıkarıyorlar bu yılın Ekim ayında e, albümün adı Up and Rolling olacakmış e, albümden bir single yayınladılar zaten biz de onu dinleyeceğiz. Dediklerine göre bu up and rolling modern Mississippi'nin sesiymiş Albümün hikayesi 20 yıl kadar önceye dayanıyor 96-97 gibi bir fotoğrafçı geliyor Teksas'tan Kuzey Mississippi'ye ve böyle yerel müzisyenleri fotoğraflama niyetiyle geliyor Orada da North Mississippi All Stars'ın iki kurucusu Luther ve Cody Dickinson'ı buluyor sizin de fotoğraflarınızı çekeceğim diyor falan. Onlar o sıralarda işte deneysel rock'n'roll falan yapıyorlar. Öyle bir işe başlamış durumdalar garajda. Onu şeyi fotoğrafçıyı tutuyorlar. Birkaç müzisyene götürüyorlar böyle şeyinde. işte ne bileyim ben hani Mississippi'yi düşününce anlattıklarına göre... Hayalimizde canlandırdığımız böyle ağaçların arasından yolu olmayan yerlerden yürüyorlar. Bir kulübeye varıyorlar falan. E, oralarda birkaç müzisyenle tanıştırıyorlar e, bu fotoğrafçıyı. E, ve aradan e, epey zaman geçtikten sonra da e, o günlere geri dönüyorlar. Ve o hikayeleri hatırlayarak Mississippi'nin e, bu şeyine, e, mirasına, tarihine e, yer veren bir albüm yapalım diyorlar. Nef'i uzatmayayım ee, yanlarına da bu parçada 50'li yıllardan bu, bu yana e, R&B, blues ve sol söyleyen efsane Mavis Staples'ı alıyorlar. Mississippi'nin sesi olmuş o da tabii. Ee, single'dan e, anladığım albüm oldukça iyi olacak. E, Ekim'i bekliyoruz onun için. North Mississippi All Stars ve Mavis Staples'a dinliyoruz. What You Gonna Do? Majugan'a duydu bu güzel parça Mississippi havası Mississippi havalisinden North Mississippi All Stars ve Maeve Staples'la birlikte ee, şimdi üst üste birkaç parça çalacağım çünkü benim için yeni keşif e, albümüyle duydum. Criston Kingfish Ingram ee, Ama öyle bir çıktı ki Bana birkaç kaynaktan birden e, işte sosyal medyadaki Ahbaplarımdan e, Ondan sonra böyle yeni çıkan albümlerle ilgili şey e, hani alarm Mesajları gelir ya duyurular Oralardan falan birdenbire yağdı e, Criston Kingfish Ingram e, Çok genç e, O da Clarksdale Mississippi'den e, 20 yaşında bir müzisyen Evet ve söylenene göre bu meşhur Crossroads vardır ya hani şey kesişen yol e, ona da çok yakında oturuyormuş. E, 20 yaşında çok iyi bir gitarist, vokalist parça yazıyor. E, enteresan bir şeye büründü olay. E, i̇şte uzun zamandır beklenen mirasçısı e, büyük bluescuların geldi falan diye. E, ve Alligator e, şeyde da. Hemen aldı onu. Bu ilk albümü yaptılar. Adı da Kingfish ee, albümün. Ee, şöyle söyleyelim. Clarksdale'de büyümek zaten hani bluzun içinde büyümek demek. Ve bu Robert Johnson'ın e, hikayeye göre ruhunu e, şeytana sattığı müzik için. E, o şeyden e, yol ayrımından e, 5-10 dakika uzakta doğmuş büyümüş. Ama e, çocuk diyor ki. ...vallahi ben öyle bir şey yapmadım tabii... ...vallahi demiyor onu ben tercüme ediyorum... ...o şekilde yorumluyorum... ...hiç öyle bir şey yapmadım diyor... Ee, ...yani... ...bu müziği... ...üç aşağı beş yukarı sadece yaşlı insanlar dinliyor... ...benim de yaşlı bir ruhum var... ...anladığım kadarıyla... Ee, ...sanki daha önce buralardaymışım gibi hissediyorum... ...diyor... Ee, ...çok hoşuma gitti bunu söylemiş olması... Ee, ...bir parça da... ile beraber... ...söylemişler... ...yani bir... Son efsane e, ve en yeni efsane bir arada. Onu dinleyelim önce Kingfish albümünden. E, sonra devam edeceğiz e, Christon'u dinlemeye. Fresh Out. No coffee for my breakfast. No butter on my road I ain't got a drop of milk For the cornflakes in my bowl I'm fresh out Baby, I'm all fresh out Ain't had no loving since the day fresh out No jelly in the jar No flour in the sack I ain't got nothing cooking babe Please won't you come back I'm fresh out Fresh out. Yeah, no doubt. I'm fresh out. Fresh out'den dinledik Kingfish'ten. Ondan iki parça daha dinleyeceğiz bugün programda. Ee, babası. E, Muddy Waters'ın bir şeyini belgeselini izlettirmiş dördüncü sınıftaymış dördüncü sınıf dediğiniz on yaşındayken falan e, ve Kingfish Ingram e, büyülenmiş bunu seyrettiğinde ve Delta Blues Museum var şeyde e, Clarksdale'da orada ders almaya başlamış gitar dersleri. Tabi blues bütün stilleri denemiş işte içine sindirmiş falan şarkı söylemeye de orada başlamış. BB King hayranı, Jimi Hendrix hayranı hatta Prince hayranı. Bodyguide onu Alligator Records keşfettiğinde ilk dinlediğinde çok etkilenmiş. O nedenle işte albümünde zaten yer alıyor. Ve bu ilk albümün yapılması için de çıkartıp parayı vermiş Bodyguide şey diyor. Ee, çok fazla diyor e, mirasçısı yok Blues'un bekleyen genç insan yok diyor Onun için e, çok mutlu oldum e, kendisiyle tanıştığımı ve karşılaştığımda diyor Albümde onu destekleyen bir başka sanatçı da Kebmo e, Gerçi Kebmo'nun müzik çizgisi bazen böyle biraz popa falan da kayıyor ama Ne yapalım e, dediği gibi Body elimizde pek fazla Bluescu yok onun için bulduklarımıza her türlü toleransı gösteriyoruz. Şimdi Kingfish Ingram'ın bu Kingfish albümünden bir parça daha Outside of this town. outside of this town I have friends and family that I see every day Outside of this town this time <laughs> Outside of this town'da dinlediğimiz parça. Bir parça daha dinleyeceğiz. Kriston Kingfish Ingram'dan. E, diyor ki e, beni gördüklerinde sahnede diyor. Dinleyiciler genellikle çok şaşırıyorlar diyor. Genç ve siyahi bir adamın e, blues çalması e, bekledikleri bir şey değil. E, bizden genellikle e, işte jazz e, hatta rap ağırlıklı olarak bekliyorlar diyor. Ee, ama ben onlara yani böyle bir blues çalmanın ve bluesu sevmenin işte acayip ve yanlış bir şey olmadığını göstermek istiyorum diyor. Yani bir blues elçisi olmuş aslında. O nedenle yani kendisini özellikle sevdim. Son parçasını dinleyelim Kingfish'in. Ee, ondan sonra kendisini takip etmeye devam edeceğiz. Before I'm old. <gülüyor> to be here at all. Grew up way down in Mississippi when I heard Robert Johnson call. Chain gang up until the sun went down. Too many souls are buried in the dirt poor Delta ground. I've seen a lot and I've done a lot. Just too young to lay down in that hole. I'm just trying to fly high not die before I'm old. Snakes just for fun. People say I got an old soul and I ain't even 21, but I've seen a lot and I've done a lot. Just ain't ready for that hole. No, I ain't. I'm just trying to fly high, not die. I'm just trying to fly high, not die. That's trying to fly high, not die before I'm old. Before I'm Old'la Kingfish, Chris Stone, Kingfish Ingram'ın son parçasını dinlettim size. Gitar Esk'tesiniz 94.9 Açık Radyo'da. Ee, böyle yeni bir bluzcu bulmanın heyecanı içerisindeyim. Bakalım devamında neler çıkacak... Ee, öyle yeni bluescu yeni albüm falan bulmak çok kolay olmadığı için hop diye atlayalım 2017'e gidelim elimizdekilerle yetinmeyi de bilmek lazım ee, muhtemelen programın da son parçası olacak gibi geliyor bana ee, olmazsa bir parça daha yetiştireceğim size ee, Black Stone Cherry aslında tam olarak blues demeyelim ama Saloon Rock diyebiliriz ee, Hard Rock diyebiliriz. ...Kentakili bir grup... ...2000'lerin başından beri... E, ...müzik yapıyorlar... E, ...baya da aslında... ...şeyleri var... E, ...Hard Rock yaptıkları albümleri... E, ...ilk başta öyle başlamışlar... ...fakat bu 2017'de yaptıkları... E, ...ve tamamen... ...Blues coverlarından oluşan bir... E, ...EP var... ...Extended Play... E, ...mini albüm mü diyelim artık Türkçesini bilmiyorum... E, ...genişletilmiş... E, ...bir şey neyse... Var mı bunun acaba Türkçesi? Bilen varsa bana yazsın. Ee, burada e, blues coverlarından e, seçtiğim Blue, e, Build for Comfort bir Veli Dixon parçası. Onu dinleyeceğiz. Veli Dixon blues'un ilk isimlerinden. 1915'te e, doğmuş. 1915'te doğmuş. İşte 25-30'larda falan da e, beste yapmaya başlamış. Ve üretilmiş. Sonra böyle işte 20'li yaşlarının sonlarında falan yaptığı besteler 30'larında gerçekten de Amerikan e, bluzunun e, kitabına girmiş olan parçalar. E, mesela bir tanesi e, Huchi Kuchiman, Chicago Man. E, şeyini kitabını yazmış adam diyebiliriz. E, Muddy Waters'la beraber 2. Dünya Savaşı'ndan sonra falan tek işleri e, insanları hayata geri döndürmeye çalışmak e, ve onun için... E, müzik yapmakmış. Mesela Little Red Rooster coverını yapmayan kalmadı 70'lerden beri. Spoonful e, çok sevdiğim çok meşhur yine You Can't Judge A Book By The Cover bunların hepsi Willi Dixon parçaları. E, Blackstone Cherry şimdi dinleyeceğimiz grupta bunun gibi 5-6 parçayı alıp Bu albümü çıkarmış Kurucusu Chris Robertson Hem vokalisti hem de gitaristi Çok müthiş bir vokali var bence Ve bluza çok yakışıyor Yani diğer parçaları çok umurumda değil ama Böyle bluza yatkın şeyler söylediği zaman Bayılıyorum Onun için özellikle bu parçayı seçtim Blackstone Cherry'den 2017'deki Black to Blues Albümlerinden dinleyeceğiz Ve böylelikle de Gitar Eski bu hafta Kapatacağım ee, Bir sonraki programımız Ne zaman olur herhalde arada Birkaç defa meral yapacak ee, Sanırım Epey bir zaman sonra görüşeceğiz Yine harika blues parçalarıyla Karşınızda olacağım Evet dediğim gibi Blackstone Cherry'nin Black to Blues albümünden Dinliyoruz hoşçakalın diyorum Ondan önce de size Build for Comfort I got no diamonds, I got no gold, but I do have love loving, and I just thought that you should know that I'm built for comfort, baby, I just wouldn't build for speed, hey.